Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ya Rabbil alemin Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirine Ve ila cem'i el enbiya'yı vel Ve ila cem'i el evliya'yı Velhamdülillahi ya Rabbil devam ediyoruz inşallah Allah'ın ayetlerine Tövbeyle, istiğfarla, duayla cevap vermeye devam ediyoruz İmanımızı tazelemeye çalışıyoruz. Allah'a dönüp Rabbimiz sensin, işittik ve itaat ettik demeye çalışıyoruz. 57. süreye kadar gelmişiz, nızıl sırasına göre. Şimdiye kadar gördük ki Allah, Özellikle Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın, sadece Allah'a ad dediğini anladık. Allah'ın indirdiğine iman edin, kendi kendinize din üretmeyin, atalarınızın dinine uymayın, Allah'a hiçbir şeyi, hiç kimseyi şirk koşmayın. Allah'ı dinlemeyip başkalarını dinlerseniz Allah'a şirk koşarsınız dediğini anladık. Allah peygamberlerini peygamber kısalarını anlatıyor. Bize önümüze örnek olarak koyuyor. Karşısında duran kavimleri de helak ettiğini beyan ediyor. O da evret olsun diye bize anlatıyor. Onların başına gelecek olan her neyse sizin de başına gelecek olan odur buyuruyor. Eğer siz Rabbinizi, Rabbinizin ayetlerini dinlemezseniz onların başına ne geldiyse sizin de başınıza gelecek olan O'dur. Eğer ki Allah geçmişteki kavimleri helak etmiştir ama şu anda böyle bir helak görmüyoruz desek yanılmış oluruz. Nerede bir musibet varsa, bir bela varsa bilelim ki Allah'tan yüz çevirdiğimiz içindir. Bütün depremler, seller, yangınlar, musibet olarak her ne geliyorsa bir uyarı, bir ikazdır. Sadece toptan değil, bir de özel olarak her bir hula gelecek olanlar vardır. Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. O nankörleri, küfredenleri, hakikati örtenleri senede mutlaka bir iki sefer imtihana tabi tutarız ki yanlış yolda olduklarını anlasınlar belki dönerler diye. Eğer bize bir musibet gelirse acaba bu nereden geldi? Acaba Allah bu musibeti vermekle bana ne demek istiyor? deyip öyle anlamaya çalışmamız lazım. Ama eğer Falanca şöyle yaptı, şöyle şöyle oldu, bundan dolayı böyle oldu dersek, Allah'ın mülkün sahibi olarak kabul etmemiş, hayatı imtihan olarak kabul etmemiş oluruz. Her şeyi Rabbimizden öğrenmemiz lazım. Hem dünyada, hem ahirette, kıyamet gününde mutlaka söz hakkı Allah'ındır. Dünyada, İstediğimiz kadar biz onu unutalım, yüz çevirelim, dinlememiş olalım, anlamak isteyem, istemeyelim. Gene söz hakkı onundur, emir onun hüküm onundur. Sadece biz ne yapmış oluruz? Kendi kendimizi perdelemiş olur, başımızı kuma gömmüş oluruz. Emir onun hüküm onundur zaten. Ahirette bunun böyle olduğunu zaten göreceğiz. Önemli olan burada görebilmektir. Ne buyuruyor ayet-i şerimede? Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayı. Eğer kendimizi unuttuysak kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, neye geldiğimizi, ne yapmamız gerektiğini Allah'ın üzerimizdeki muradını unuttuysak kendimizi unutmuşuz. Allah'ı unuttuğumuz için Allah da bize bizi unutturdu. Bunu unutmamak için her anda okumak lazım. Her anda her şeyi, bütün varlığı, bütün kainatı, olayları, meseleleri, Allah'ın bize olan muamelesini mutlaka okumamız lazım. Onun için Allah'ın ilk emri okudur. Okumadan bir şey anlayamıyoruz eğer okuyup anlayamadıksa, doğru yapmamız da mümkün değildir. Onun için okuyoruz, anlamaya çalışıyoruz, cevap vermeye çalışıyoruz, unuttuklarımızı hatırlamaya çalışıyoruz, hatırladıklarımızı da unutmamaya çalışıyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, min. Tilki ayatul kitabil hakim öden ve rahmeten lil-mahsini. Bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. Allah'ın her ayeti mutlaka hikmet doludur. Bir tane hikmet değil, hikmetleri vardır. Yani orada Allah'ın bir muradı vardır. Onu bir manayla anlamakta yetmez. Manası sonsuz ve sınırsızdır. Ama herkes kendine göre oradaki Allah'ın bir muradını anlar. O ona lazımdır, gereklidir. Hemen anladığı, ona hemen lazım bulandır. Bu mehsinler için hidayet ve rahmettir. Mehsinler için, mehsin güzel yapan demektir. Güzel yapmak isteyen, güzel yapmaya çalışan mehsin aynı zamanda Allah'ın huzurundaymış gibi hayatını yaşayan, kulluğunu yapan demektir. Eğer o mehsin değilse, ona ne hidayet olur, ne de rahmet olur. Derdi güzel yapmak değil, güzel olmak değilse ona bir şey yok. O Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın hikmet dolu ayetlerinden bir şey aramaz, istifade edemez. Ayetler ne ona hidayet olur, ne de ona rahmet olur. Hidayet olabilmesi için Allah'ın o ayetlerin, ona yol göstermesi gerekir, onun da o yola girip çabalarıda sarf etmesi gerekir ki ona hidayet olsun, o hidayetle beraber rahmet olsun. Kimdir o mühsinler? Allah'ın ayetlerinden istifade edip ayetlerin kendisine hidayet ve rahmet oluru kimseler? Aladin yuqiyunun salate ve yuqtunun zakat vehum ahireti hum onlar namazlarını ikame ederler, namazla ayağa kalkarlar, kıyama kalkarlar. Namazla Allah yoluna girip, Allah yolunda yürümeye çalışır, çabaladığı gayretlerini sarf ederler. Namaz onları kulluk için ayağa kaldırır. Allah'ın huzurunda durdurur, Allah'ın huzurundaymış gibi hayatı yaşatır. Zekatlarını verirler, Zekat daha farz olmamış, çünkü bu neki bir suredir. Zeka temizlenmek demektir. Malın zekatı malından kırsa bir verince malını temizlemiş olursun. Nasıl temizlemiş olursun? Onda fakirin hakkı vardır. Yoksa fakirin hakkını da onunla beraber yediğinde malını bitirir de haram yaptın. Haram oldu malın. Fakirin malını içinden çıkarıp verdiğinde malını temizlemiş olursun. Sadece Zekat, mal için geçerli olan bir emire evidir. Elmi olan, elbinden vermesi gerekir. İmami olan, imanından vermesi gerekir. Hikmete sahip olanlar, hikmetten vermesi gerekir. Hangi imkana sahipse, mutlaka onun zekatını vermesi gerekir. Verip temizlenmesi gerekir. Verdiği kadarıyla temizlenir. Onun için dünyaya almaya değil, vermeye gelmişiz. Alanlar değil, verenler kazanıyor. Verdikleri kadarıyla alışverişlerini Allah ile yapmış olurlar. Onun için buyuruyor gayet-i Ey iman edenler, Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Çünkü kazandınız. Yok, alışverişi Allah ile yapmadın. Kendi nefsinle yaptın. Nefsin için yaptın. Bu durumda Allah'tan bir şey bekleme. Kıyamet günü her neyi peşinizden gönderirseniz Allah'ın katında onu hazır bulursunuz. Hem de Allah onu sizin için katlar. Bir de fazlasını, ziyadesini verir buyurdu. Bir de onlar ahirete tam bir yakın sahibidirler. yakını bir imanla iman ederler. Ahirete. Ahireti görmüşcesine iman ederler. Yükünün bu. İnanır değil. İkra olmuş. Bütünüyle ahireteymiş gibi görürcesine iman etmiş. Eğer böyle olursa zaten hayatını ahirete göre yaşar. Hesabını ahirete Allah'a göre yapar. Ulayke ala min Rabbihim ve ulayke humül muslihun onlar Rableri hakkında hidayet üzeredirler. Allah'ın yolundadırlar, hidayet üzeredirler. Bununla beraber felaha, kurtuluşa ermiş olanlar da onlardır. Eğer şimdiye kadar Allah'ın ayetlerinden istifade edemediysek, Allah'ın ayetleri bize hidayet, rahmet olmadıysa, Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Bundan sonra Allah'ın ayetlerini dinleyeceğiz inşallah. Amin. Hikmetini, Allah'ın muradını anlamaya çalışacağız inşallah. Amin. Bize gösterdiği hidayet yolunda yürüyeceğiz inşallah. Allah'ın ayetleri bize rahmet olur inşallah. Amin. Eğer namazı ikame edemediysek, hafife aldıysak ya da namaz kılarken namazımız bizi ayağa kaldırıp Allah'ın huzurunda durdurmadıysa, gerektiği gibi her nimetin zekatını veremediysek, gerektiği gibi ahiret önümüzdeymiş gibi, ahiretteymiş gibi, ahirete yakın sahibi olamadıysak, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Rabbimiz bizi hidayet üzere olanlardan eylesin. Amin. Felaha, kurtuluşa erenlerden eylesin. Amin. İnsanlardan öylesi var ki, lafı eğlence olsun diye satın alır, ilmi olmadığı halde Allah yolundan saptırmaya çalışır. Ona mühim, alçaltıcı, küçük düşürücü bir azap vardır. Allah'ın ayetlerini dinlemek yerine, dinini, hayatını, her şeyi Allah'tan öğrenmek yerine başkalarından boş lafı satın alır. Yani çabasını, idaretini sarf eder, saçma sapan şeyler öğrenir. Böylelerine ayetlerimiz okunduğu zaman sanki onu hiç işitmemiş gibi kibirlenerek döner. Ayet işine gelmiyor. Ama boş laf işine geliyor. Gereksiz laflar işine geliyor. Tartışmak için bir şeyleri öğreniyor, ezberliyor. Sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi, işte, bunlara iç yakan bir azap vardır. Rabbimiz bizi onlardan eylemesin. Amin. Ayetleri okunurken, hiç işitmemiş gibi yapanlardan eylemesin. Allah'ın ayetlerine karşı, ben bundan daha iyisini biliyorum, ben zaten biliyorum deyip, Kibirlenmiş olanlardan eylemesin. Amin. Gerçek manada iman edip salih amel işleyenlere naim cennetleri, nimetler cennetleri vardır. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Bu Allah'ın onlara vadidir. Allah'ın vadihi halktır. O aziz ve hakimdir. Bütün şerefin kendisine ait olduğu, her işinde, her kelamında hikmetin olduğu zattır. Allah bir de Lokman Aleyhisselam'ı anlatır. Lokman Aleyhisselam'ın özellikle kendi oğluna olan nasihatini anlatır. Oğlu deyince bir tek zahiri olarak, evladı olarak anlamamak gerekiyor. Kendisine iman etmiş, kendisiyle beraber olan bütün evlatlarına söylüyor. Bu arada Lokman Aleyhisselam peygamber midir değil midir diye bir de böyle bir basit şey yapılmış. Elbette ki Lokman Aleyhisselam, Allah'ın Resulü'dür. Andılsın ki biz Lokman'a hikmeti verdik. Allah'a şükreden bir kul ol diye. Allah bir kula eğer hikmeti verdiyse, o şükreden bir kul olur. Eğer şükreden bir kul değilse, hikmetten nasibini almamış demektir. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse muhakkak ki Allah onun örgüsünden gönidir. Allah'ın onun övgüsüne ihtiyacı yoktur. Onun şükrüne ihtiyacı yoktur. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Allah bizi şükredenlerden eylesin. Amin. Nankörlerden eylemesin. Amin. Allah bizi hikmet verdiği kullarından eylesen. Amin. Lohan oğluna dedi ki, nasihat ederek, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşma. Çünkü şirk, büyük bir zulümdür. Kim şirk işlerse, büyük bir zulüm yapmıştır kendine, önce kendine zulmetmiştir. Kendini karanlıkta bırakmıştır, ya da imanını, İmanına şirki karıştırdığı için kendine zulmetmiş olur. İmanı boşa gitmiştir. Dolayısıyla imanına şirki karıştıranların amelleri boşa gider dedi Allah. Ameli boşa gitmiştir. Onun için en büyük yurum imana şirki karıştırmaktır. Biz insana anasını ve babasını tavsiye ettik. Ona şöyle dedik insana Annesi onu büyük bir zahmetle, meşakkatle 9 ay boyunca taşır. Onu sütten kesilmesi de iki senedir. Annenin sana yaptığı, senin için çektiği bu zahmeti yoksayma onun için. Bana şükret, bir de anana şükret dedik. Anana, babana şükret dedik. Dönüşünüz banadır. Hepiniz sen de, anan da, baban da hesabı bana vereceksiniz, dedik. Şayet eğer anne, baban herhangi bir konuda bilgisizce bana şirk koşmanı isterlerse, bundan dolayı seninle mücadele ederlerse onlara itaat etme. Ama dünyada ikisine de sahip çık ve onlarla iyi geçin. Onlara itaat etme, bana dönmüş olan, bana yönelmiş olanların yolunu seç, onlarla beraber benim yoluma gir. Sonra dönüşünüz banadır, ben size her ne yapmışsanız size haber veririm. Allah bizi Şükredenlerden eylesin, Amin. kendisine hiçbir şeyi şirk koşmayanlardan eylesin, Amin. kendi kendine zülmedenlerden Amin. eylemesin, Amin. anasına babasına iyilik yapanlardan eylesin, Amin. anasına babasına teşekkür edenlerden eylesin, Amin. onlarla iyi geçirmiş olanlardan eylesin. Amin. Onlar bilgisizce, bilmeden herhangi bir şeyi bize şirk koşmaları için eğer bizimle mücadele etmişlerse, Bizi onlara itaat edenlerden eylemesin. Allah'ın yolunu tutanlardan eylesin. Amin. Onlarla beraber eylesin. Amin. Sonra Lokman nasihatine devam etti. Yaptığın her ne olursa olsun, isterse bir hardal tanesi ağırlığınca olsun, iyilik olsun veya kötülük olsun, o bir kayanın içinde olsun veya göklerde olsun ya da yerin dibinde olsun. Muhakkak ki Allah onu senin önüne getirir. Allah latif ve khabirdir. Her şeyden haberdar olan, bununla beraber latif olandır. Bunu unutma dedi. Sonra namazı ikame et. İyiliği emret, iyiliği tavsiye et. Kötülükten men et, yasakla başına gelen belaya da sabret muhakkak ki bunlar azim gerektiren işlerdendir eğer birinin imanı tam olmazsa bunu beceremez, buna azmedemez gücü buna yetmez çünkü bunlar azim gerektiren şeylerdir, hangileri namazı ikame etmek hayra, iyiliğe davet etmek, iyiliği emretmek kötülükten men etmeye çalışmak başına gelen belaya da sahb azim olan işlerdendir. Rabbimiz bizi namazı ikame edenlerden eylesin, iyiliği, hayri, marufi emredenlerden eylesin, Amin. münkeri, kötülüğü, yanlışı, günahı nehyedenlerden eylesin, Amin. başına gelen musibetlere de sahb eylesin. Amin. Allah bizi azim sahibi eylesin. Amin. Azim isminin tecelli ettiği kullarından eylesin. Amin. İnsanlara karşı kibirlenerek yüz çevirip yürüme. Yeryüzünde çalım satarak yürüme. Muhakkak ki Allah kendini beğenmiş ve kendi kendini övenleri sevmez. Yürüyüşünde tabi ol, Ölçülü ol, orta yolu tut, sesini de alçalt. Öyle bağırıp çağırarak konuşma. Çünkü seslerin en kötüsü eşeklerin sesidir. Allah bizi kibirlenerek, başkasından yüz çevirip büyüklenerek, Çalım satarak yürüyenlerden eylemesin. Amin. Tevazuyla yürüyenlerden eylesin. Amin. Allah bizi kendini beğenip, kendi kendini övenlerden eylemesin. Amin. Yürüyüşünde tabi olanlardan eylesin. Amin. Sesini de alçak tutanlardan eylesin. Amin. Başkalarına bağırıp çağıranlardan eylemesin. Amin. Bağırarak konuşanlardan eylemesin. Amin. Görmediniz mi Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini size misahkar kılmış sizin emrinize vermiştir. Hem zahiri hem batini nimetlerini sizin önünüze dökmüştür. Nimetlerini sizin üzerinizde tamamlamıştır. İnsanlardan bazıları öylesi var ki bir ilmi olmadan bir ilmi olmaksızın Allah ile mücadele etmeye kalkışır ne bir hidayetçisi vardır, ne de söyledikleri nur saçan bir kitaptandır. Ama saçmalayıp duruyor. Ona Allah'ın indirdiğine tabi ol denildiği vakit hayır, biz atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona tabi oluruz derler. Eğer şeytan onları o alevi ateşin azabına, cehennemin azabına çağırıyorsa da mi onlara uyacaksınız Allah'ın murahine tabi olmayanlar atalarının dinine tabi olmuştur, biz babalarımızdan böyle gördük, alimlerimiz böyle söyledi hocalar böyle söylüyor, herkes böyle yapıyor diyorlar böyle yapanlar hiçbir ilmi olmayanlardır Hidayet üzere olmayanlardır. Allah'ın kitabına beğenmaksızın konuşanlardır. Allah'ın ayetleriyle, Allah ile mücadele edenlerdir. Allah'a savaş açmışlar, haberleri yok. Onlar şeytana uymuşlar, şeytan da cehenneme davet ediyor. Onlar da şeytanın peşine düşmüş, şeytanın söylediğini yapanlardır. Ataların dinine uymak böyle bir şeydir. Herkes böyle yapıyor. Demek ki bu doğrudur demek böyle bir şeymiş. Rabbimiz bizi böyle bir şeyden muhafaza etsin. Amin. Bir ilmi olmadan, bir hidayetçi olmadan Allah'ın nurlu kitabına dayanmaksızın konuşmaktan ona kılınıyoruz. Eğer şimdiye kadar böyle bir yanlış yaptıysak Rabimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Bu şekilde şeytana uyup, büyüklerimizden neyi duyduysak, onu din zannettiysek Rabimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Amin. Kim mühsin olarak, güzellikle, güzel olarak, Allah'ın huzurunda durarak, yüzünü Allah'a teslim ederse, kendini Allah'a teslim ederse, canını Allah'a teslim ederse, işte o muhakkak ki sağlam bir kulp'a tutunmuştur. Bütün işlerin sonu Allah'a varır. Her kim de böyle değil de nankörlük yaparsa, hakikati örterse bunların küflü nankörlükleri seni üzmesin. Çünkü onların da dönüşü bizedir. Allah görürlerdi olanı bilir. Biz onların ne yaptıklarını onlara haber vereceğiz. Onlar biraz nimetlerimizden faydalanırlar. Sonra onları ağır bir azaba müftela kılarız. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan andolsun olsun ki onlar mutlaka Allah diyecekler. Ama Allah'ı dinlemezler ama mülkün sahibi de Allah'tır diyecekler. De ki o zaman Allah'a hamd olsun. Ham Allah'a aittir. Hamdi bölgüyü başkalarına yapmayın. Başkaları doğru seviyor demeyin. Başkalarının söylediğine hak demeyin. Evet. Hamd Allah'a mafsızdır. Hayır, onların çoğu bunu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Muhakkak ki hamde layık olan, gani olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan da Allah'tır. Hamd eden, kendisi için hamd etmiştir. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsaydı Denizlerde mürekkep olsaydı, bir o kadar daha, yedi deniz daha onlara katılmış olsaydı, Allah'ın kelimeleri yine bitmez. Allah'ın vahyini, ayetlerini, kitabını açıklamaya yetmez. Allah aziz ve hakim olandır. Bütün şeref Allah'a aittir. Allah'ın bütün vahyi baştan sona hikmet doludur. Sizi yaratmamız ve tekrar dilütmemiz bizim için ancak sanki bir tek kişiyi yaratmak gibidir. Muhakkak ki Allah Semih ve Vesir'dir. Her şeyi gören ve işitendir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Ey insanlar! Allah'a Rabbinize karşı takva sahibi olun. Kulluğunuzu bilin. Ona karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Öyle bir günden haşyet duyun, korkun, titreyin ki o gün baba evladı namına hiçbir şey ödeyemez. Evlat da kendi babası adına namına hiçbir şeyin karşılığını veremez. Muhakkak ki Allah'ın vadi halktır. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Gerçek şu ki o Aldatan, o mağrur olan şeytan, size Allah'ın hükmünü hafife aldırıp aldatmasın. Allah'ın ismini anarak sizi aldatmasın. Allah, Rahman ve Rahim'dir, yanlışı yapmaya devam edin, nasıl olsa mağfiret eder deyip sizi aldatmasın. eğer Rabbimiz'e karşı nankörlük yaptıysak kıyamet gününü hesabı unuttuysa dünya hayatı bizi aldattıysa ya da şeytan bizi Allah'ın ismini zikredip rahmetine güvendirip ya da hükmünü hafife aldırıp bizi aldattıysa Rabbimizden affediyor, mağfiret diliyor, tövbe ediyoruz. Her şeyin ilmi Allah katındadır. Yağmur bülütünü nereye sevk edip, yağmuru nerede yağdıracağını bileni odur. Rahimlerde neyin olduğunu, neyi var ettiğini yarattığını bileni odur. Onu hangi maksatla yarattığını, onun neler yapacağını bileni odur. Hiç kimse, hiçbir nefis yarın dünya ve ahiret kazancının ne olduğunu bilemez. Hiçbir kimse arzın neresinde ve nasıl öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Allah alim ve habir olandır. Eğer Rabbimizi bir an için unuttuysak, bunun için Rabbimizden af diliyor, mafret diliyor. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l-lezi, lehu ma fil semavati ve ma fil ert, lehu'l-hamdü fil ahireti ve huvel hakim ül Hamd Allah'a maksustur, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur, O'na aittir. Ahirette de hamd, O'na maksust, O'na aittir. O, hakim ve kabir olandır. Her şeyi, her işi hikmetli olan ve her şeyden haberdar olandır. Kendi mülkünden haberdar olandır. Allah yere neyin girdiğini, ondan neyin çıktığını, semadan göklerden neyin indiğini ve göğe, semaya neyin yükseldiğini bilendir. O rahim ve kafurdur. Yere bir tane düşüyorsa onu bilir. Bir yağmur damlası düşüyorsa onu bilir. Zaten nereye indireceğini takdir etmiş, hükmetmiş. Hiçbir zerre onun ilminin dışında kalmaz. Yere neyim, neye giriyorsa, göğe ne çıkıyorsa onu bilendir. Rıslah Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Gökte her bir kul için iki kapı vardır. Birinden ameli yukarı çıkar, birinden rızkı, Allah'ın kendisi için takdir ettiği maddi olsun, manevi olsun, rızkı iner. İki kapı, herkes için. Biri öldüğünde, bu kapılar kapanır. Eğer, devam eden bir hayır, salih bir evlat, bir iman kardeşi bırakmışsa, o gökteki Kapı kapanmaz. Yani yukarı çıkan kapı kapanmaz. Çıkmaya devam eder. Ama kendisinden inen şey kapanmıştır. inen kapı kapanmıştır. Bu durumda insanın gönlünün, gözünün gökteki kapılarında olması gerekir. Hangi kapıda? Allah neyi indiriyor? Kapısında değil. O neyi indireceğini bilir. Eğer sürekli o kapının önünde durup, Ya Rabbi şunu indir, bunu indir verse, yanlış yerde, yanlış kapıda durmuş demektir. Ne de durması gerekir? Buradan, yukarı çıkan kapı hangisiyse o kapıda durması gerekir. Ben bu kapıdan neyi göndermem lazım? Hangi amelimi göndermem lazım? Hangi iyiliği, hangi güzelliği göndermem lazım deyip, o kapıya bakması gerekir. İne ne değil? Çıkana bakması gerekir ki, sürekli Göndersin. Kendisi için oraya yatırım yapmış olsun. Yoksa ötekiniz zaten Allah ihmal etmez. Senin için indireceğini indirir. Arada bir kapıyı çalman yeterlidir. Yani, ya Rabbi ben buradayım bekliyorum. Ben senin kulunum. Her şeyimi senden istiyor, senden bekliyorum. Demek içindir. Kulluk içindir. Dua içindir o kapıyı. Dua kapısidir çünkü. Ama öteki kapı amel kapısidir. Amelin oradan çıkıyor. Onun için herkes ne yaptığına bakmalıdır. O kafesini sürekli açık tutup sürekli oradan Allah katına göndermeye çalışmalıdır. Sonra Allah Davud Aleyhisselam'ı anlatıyor. Biz katımızdan ona bir fazilet verdik. Dağları ve kuşları onunla beraber tesbih edin diye onlara emrettik. Demiri de onun için yumuşattık. Evet, Davut aleyhisselam demiri eline aldığında elinde hamur gibi oluyordu. Bu Allah'ın ona ikramidir. Biz de dağları ve kuşları onunla beraber tesbih edin diye onlara, dağlara, kuşlara vahyettik. Buyurduk onlara. Dağlar ve kuşlar nasıl tesbih eder? Tesbih ederken kullanılan kelime ya cibalu evvid, ve Ey dağlar ve kuşlar Davut'la beraber Allah'a dönen evvib, evvab, feryat eden demektir. Onunla beraber feryat eden Davud Aleyhisselam her neyi söylüyorsa, ona iştirak edin. Evet, Davud Aleyhisselam feryat ediyordu. Evet. Tövbe ediyor, istiğfar ediyor, Allah'a hamd ediyordu. Zevru'ya baktığımızda da genel olarak gördüğümüz şey budur. Bir ilahi, bir asrın feryadı halidir. Davut böyle söyledi buyurur, Davud'un feryadını söylüyor, hamdını söylüyor, şükrünü söylüyor, tesbihini söylüyor. Bu durumda o örnek olsun diyedir. Eğer dağlar, kuşlar onunla beraber feryat edip, Allah'a dönüp, hamd edip, tesbih edip, tekbir ediyorlarsa bu durumda bizim de dağlara, kuşlara bakarken doğru bakmamız gerekir. Allah'a hamd eden, feryat eden, teşbih eden, kullar olarak, kul olarak görmemiz gerekir. Yoksa onlara haksızlık etmiş olur. Yanlış bir bakışla baktığımız için o hakaret bakışı olur. Onun için ne buyuruyor Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Uhud bir dağdır ama o bizi sever, biz de onu severiz. Rivayete göre Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabesiyle, birkaç kişiyle beraber Uhud'a gittiğinde, haftada bir mutlaka Uhud dağını ziyaret ederdi. Resulullah Efendimiz dağa çıktığında dağ o aşkla, o muhabbetle sallanmaya, titremeye başladı. Resulullah Efendimiz ayağını yere vurdu, sakin ol dedi. Bunun İlavesi var, onu söylemeyi. Evet, sakin ol dedi, rahat ol dedi. Heyecandan, muhabbetten değil bu. Deprem falan yok. Sonra Allah, ey Davud ailesi, Allah'a şükretmek için çalışın. Çünkü şükreden kullarım pek azdır dedi. Allah azdır dediyse azdır. Gerçek manada şükreden kullar pek azmış. Ama şükreden kendisi için şükretmiş olur buyurdu. Şükreden o şükürden şeref alır çünkü. şükret, teşekküre, Allah'ın kuruna teşekkür etmesine layık olur. Şükretmeyen, şükretmeyen nankör olur. Nimeti örtmüş olur. sonra Allah cinlerin gaybı bilmediğini beyan ediyor. Hz. Süleyman'ın ölüm vakti geldiğinde onun ölümünü gerçekleştirdik. Ama cinler onun emrinde çalışıyorlardı. Bir sene boyunca onlar çalışmaya devam ettiler. Hz. Süleyman ayakta kendi bastonuna dayanmış şekilde duruyor ama vefat etmiş, ayakta duruyor yalnız bastonuna da dayanmış sonra bir ağaç kurdu, o dayandığı asasını yiyordu nihayet o ağaç kurtonu yedi, bir sene boyunca bir sene sonra ağaç kırıldı asası kırıldı Hz. Süleyman yere düştü Cinler o zaman anladılar ki Hz. Süleyman vefat etmiş hiç haberleri yok. Bir sene boyunca öyle ayakta durmuş, onlar da çalışmaya devam ediyor. Hep kendilerini seyrettiğini zannediyorlar. Buyurdu ki, eğer cinler gaybi bilmiş olsalardı, o zillet içinde, o azap içinde orada çalışıp durmazlardı. Hemen kaçarlardı. Hz. Süleyman'ın vefatı gelince bu durumda cinler de serbest kaldı. Serbest kalmış oldu. Daha önce eğer onun emrine çıksalardı bir ateş topu onları kovalar, mutlaka azap edirlerlerdi. Eğer bilmeden, farkında olmadan cinlerin gaybi bildiğini zahmetliysek Allah'ın ayetlerine ters düştüğümüz için Rabbimizden af diliyor, mahfret diliyoruz. Onlar da tıpkı insanlar gibi zayıf ve aciz kullardır. Bununla beraber gaybı bilmeyen, hiçbir şeyi bilmeyen kullardır. Eğer farkında olmadan onlardan yardım istediysek, bir şey beklediysek ya da cahilce bazılarının bizden iyiler dediği o cinleri kendimizden iyi önde zannettiysek bunun için tevbe ediyor, Rabbimizden mağfiret diliyoruz. Amin üstün olan takva sahibi olanlardır. İster cin olsun, ister insan olsun, kim takva sahibi ise Allah'a karşı sorumluluğun yerine getiriyorsa üstün odur. Kim iman etmişse üstün odur. Allah öyle buyurdu. Eğer iman etmişseniz üstün sizsiniz. İnsan üstünlüğü imanından aldır, Allah'a olan muhabbetinden aldır, Allah'a karşı olan takvasından aldır. Rabbimiz bize nasıl öğrettiyse takva sahibinin üstüne olduğunu, iman edenin üstüne olduğunu bizi de öyle anlayanlardan, öyle iman edenlerden eylesin. Amin. Bütün bu anlattıklarımızdan şükredenler için mutlaka bir ibret vardır. Çokça şükreden ve çokça sabreden kullar için dersler vardır, ibretler vardır. insanların çoğu şifretmez buyurmuştu, Andolsun olsun ki iblis onlar üzerindeki zannını gerçekleştirdi müminlerden bir fırka hariç gerisi hemen hepsi ona uydular, iblise uydular bununla beraber onun insanlar üzerinde hiçbir kuvveti, hiçbir saltanatı yoktur Neden bunu böyle yaptık? İblise möhlet verip ona müsaade ettik. Kimin ahirete imani var? Kimin ahiretten şüphesi var? Bilinsin, ortaya çıksın diye yaptık bunu. Yoksa iblise o müsaadeyi yapmazdık. Rabbim her şey üzerinde hatiz olandır. Her şeyi kaydeden, her şeyi muhafaza edendir. Kim ahirete iman etmiş? Kim? Kimin ahireten şüphesi var? Şüphesi olduğundan dolayı şeytana uymuş, bundan dolayı nankörlük yapmış, şükredememiş, sabredememiş. Rabbin hepsini muhafaza eder, sonra onu sizin önünüze koyar. Ama iblis zanını doğru çıkardı. İnsanların çoğunu bir kısmı, müminlerden bir kısmı hariç Gerisi hepsi ona uydular, tabi oldular. Peygamber'e tabi olmaları gerekirken ona tabi oldular. Rabbimiz bizi çok şükreden, eden, sabredenlerden şaşırt eylesin. Amin. İblisin zanını üzerinde gerçekleştirdiği insanlardan eylemesin. Amin. Ona şeytana uyanlardan eylemesin. Amin. O Allah'ın müminlerden bir fırka, pek azı dediği, o çokça sabreden ve çokça şükreden kullarından eylesin. Amin. Gerçek manada ahirete iman etmiş olanlardan eylesin. Amin. Ahiret hakkında şüphede olanlardan eylemesin. Haliyle, tavrıyla, ameliyle şüphede olduğunu ortaya koyanlardan eylemesin. Allah bütün gayetleri bilendir. De ki, muhakkak ki benim Rabbim hakkı indirip batılı yok eder. O'nun vahyi bir gönüle inerse orada bütün batıllar, bütün karanlıklar yok olur. Bununla beraber Rabbim hakkı indirdiği gönüle, gönlün sahibine yardım eder. Allah bizim gönlümüze hakkı indirsin inşallah. Amin. Vahyini gönlümüze indirsin inşallah. Amin. Gönlümüzdeki karanlıkları, batılı yok etsin inşallah. Amin. De ki, hak geldi, hak geldiğinde batıl ortaya çıkmaz. Batıl yok olur. Hiçbir şey, hiçbir batıl Hakk'ın olduğu yerde bulunmaz, geri de dönemez. Hak orada durdukça geri de dönemez. Çünkü Hak nurdur, hakikattir, gerçektir. Batıl ise karanlıktır. Nurun olduğu yerde karanlık olmaz, geri de gelmez. Ama Hak orada durdukça, Allah gönlümüzü hak üzerinde sabit kılsın inşallah. Amin. Hakkı gönlümüzde gönlümüze indirip gönlümüzde sabit kılsın inşallah. Amin. Batıl bir daha oraya dönüş yapmasın inşallah. Amin. Bir de de ki onlara eğer ben yoldan çıkarsam kendi adıma çıkmış olur, kendi adıma sapmış olurum. Ama ama eğer Rabbimin vahyiyle doğru yolu bulursam, kendi lehime doğru yolu bulmuş olurum. O, semi ve garib olandır. Her şeyi işiten ve her şeye her şeyden daha yakın olandır. Kim Rabbinin vahyiyle hidayeti bulmuşsa, doğru yol üzere olan odur. Kim de Rabbinin vahyini kabul etmedi, yüz çevirdi ya da yalanladı ya da inkar ettiyse, Doğru yolu kaybeden de, deralete düşen de O'dur. Rabbinin vahyini dinlemeyenler, yüz çevirenler, o gün, o kıyamet günü görsen ki, onlar artık kaçamazlar. Onların o gün nasıl bir telaş içinde olduklarını, nasıl telaşa düştüklerini bir görsen, onlar yakalanmışlardır, yakın bir yerden yakalanmışlardır. Ama o haldeyken derler ki biz ona iman ettik. Nasıl iman etmişler? Hayatları için iman etmeleri gerekirdi. Hayatları için ona sarıl, Allah'ın vahyine sarılmaları gerekirdi. Bu kendileri için nasıl olur? Artık o İman etmeleri gereken mekandan uzaklaşmışlar, dünyadan uzaklaşmışlar. Alkıttadırlar artık. Artık imanlar iman bir fayda vermez. Çünkü önceden onu inkar etmişlerdi. Sanki ahiret çok uzaktaymış gibi zannediyor, gayb hakkında böyle tahmin yürütüyorlardı. Artık. Pişman olmuşlardır ama pişmanlıkları onlara bir fayda vermez. Daha önce onlar gibi yapanlar da böyle yapmış, onlar da öncekilere uymuş oldular. Çünkü onlar tereddüt ve şüphe içindedirler. Ahiret hakkında tereddüt ve şüphe içinde olanlar dünya hayatını tercih edenlerdir. Rabbimiz bizi dünya hayatını ahirete tercih edenlerden eylemesin. Amin. Rabbinin ayetlerinden yüz çevirenlerden eylemesin. Amin. Kıyamet günü pişman olup o gün biz iman ettik diyenlerden eylemesin. Amin. Dünya hayatını yaşarken Allah'ın ayetlerine iman edenlerden eylesin. Allah'ın ayetlerine tabi olanlardan eylesin. Allah'ın Vahyine iman edip, ahlaka dönüştürüp, amele dönüştürenlerden eylesin. Amin. Allah bizi huzurunda mahçup eylemesin. Amin. Ahirette mahçup eylemesin. Amin. Dünyada mahçup eylemesin. Amin. Allah gönlümüzü vahiy ile süslesin, nurlandırsın. Amin. Sırakallahu razziyle.